Mecca aşama 12. 35 yıla ulaştığında Kureyş siyah taşı yerine koyanlarla aynı fikirde değildi ve yargı ile yönetildiler ve aralarında hüküm sürdü.